Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'du Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi biz geçen dersimizde mutlak tekfir ile muayyen tekfirin arasındaki farkı anlattık değil mi?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 haramdır diyor. Akabine Allah Azze ve Celle ne diyor? la e, şey, ve kulu ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın adının anıldıklarını yiyin diyor. Ha demek Allah'ın anıldıkları meyte değilmiş mesela. Bunu anlıyoruz örneğin. Veyahut da işte ehli kitabın kestikleri size helal kılındı. Onların kestikleri demek ki meyte değilmiş. Yani önce genel bir kaide koyuyoruz. Sonra akabine ne yapıyoruz? Oradan e, cüz'i meseleleri veya istisnai durumları veya istisna etmek istediklerimizi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 kâfirler peygamberlerine dediler ki ve kâlellezîne keferû Umumiyet ifade ediyor değil mi İsmi mevsul umumiyet ifade edenlerden bir tanesi ve kâlellezîne keferû bütün kâfirler kime dediler li rusûlihim resullerine dediler öyle mi li rusûlihim her kâfir olan kavim kendi resulüne bunu söyledi ne dedi ve kâlellezîne keferû le nuhricennakum min ardina le min ardina sizi kendi topraklarımızdan çıkaracağız. Yani bizim topraklarımız, beldeyi, toprağı, kariyeyi ne yapıyorlar? Kendilerine izafe ediyorlar. لَنُخْرِجَنَّكُمْ min قَرِيَتِنَا min ardina اَوْ لَتَعُودُنَّ fi milletina ve da bizim dinimize geri döneceksiniz. Ve da bu bütün kafirlerin dediği, bir de Allah bunu azze ve celle örnek olarak e, peygamberler üzerinden de söylüyor. Mesela örneğin Hz. Şuayb. Söyledi <gülüyor> ki: "Kavminin müstekbir olan aristokrat tabakası Şuayba dedi ki, seni ve seninle beraber iman edenleri min kariyatina. Bak, min ardina. Şimdi ne oldu? Min kariyatina. Kendi kariyemizden, kendi beldemizden. Yani toprağı, beldeyi kendilerine ne yapıyorlar? Kendilerine izafe ediyorlar.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 Ama burada ise insanların şeyi var, insanların işte e, bir şey bilmeyen Arabi olanları var, burada kal diyor. Mesela İbni Abbas diyor ki, İmam Nesai rivayette diyor, e, muhacirler, Resulullah ve Ebubekir Bekir muhacirlerdendi diyor. Çünkü onlar şirk yurdu olan Mekke'yi terk ettiler, İslam yurdu olan Medine'ye geldiler. Ensardan da muhacirler vardı diyor, çünkü Ensar Medine şirk yurduyken,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 Tabii ki delilimiz var. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ki Seuriy Kum Dar Alfasikin. Ben size fasıkların darını göstereceğim. Seuriy daral Dar Alfasikin. Burada Allah neyi kastediyor ediyor? Bütün e, ittifakla Allah Azze ve Celle o fasık olan yurdun halkın halini göstereceğini söylüyor mesela. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'ın kelimesi diyor ya Faleula Kariyatun. Faleula Kanaat Kariyatun Amanet. Fanağa Ha İmanuha İlla Yunus. Lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fi al-hayat al-dunya wa mat'nahum ilahin. Falawla kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanaha. Keşke o köyler biz onları yakalamadan önce iman etselerdi de imanları onlara fayda verseydi. O köyler toprak parçası mı iman ediyor? Toprak parçası iman eder mi? Türkiye Darül İslam oldu yani. Toprak dile geldi iman etti. Yani var mı böyle bir şey? Yok. Falola kâne t kâne t falola kâne t kâne Bak, Yunus'un kavmi müstesna. kâne Allah'ın kastı kâne Kavim. Allah t falola kâne t kâne t falola kâne t kâne t falola kâne t kâne t falola kâne t kâne t falola kâne t alt azabı onlardan kaldırdık ve belli bir süreye kadar onları ve met'aenhum ilahin belli bir süreye kadar onları faydalandırdık. Tamam? Kur'an neyi kastediyor o zaman? Kariye. toprak parçasını anlattığı zaman içindeki insanları kastediyor. Tamam? Ne diyor mesela? Ve neccaynahu min el-qaryeti allati kanet ta'malu el-khaba'is. İnnehum kanu kavm fasikin. Öyle mi? Biz onu Hazreti Lut'u kastediyor. Pislik yapan kariyeden kurtardık. Kanet taamelul ise. Pisliği kim yapıyor? Toprak parçası mı yapıyor? Ve najaynahu min el-qaryeti allati kanet Pislik yapan, pislikle amel eden kariyeden biz Lut'u kurtardık. Kim bu pislik yapan kariyeden kasıt ne? Toprak parçası. Makul mu bu? Makul değil.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 Allah zevcelere de böyle yapıyor. Allah zevcelere farklı mı davranıyor mesela? Yani ve o da peygamber Allah'tan farklı mı davranacak? Mümkün değil. Var mı örneğimiz var? Yakzu ce'i şinil Ka'bata. Feiza kanu bi beyda'a min al-ardh fighsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyati. Bu hadisin umumî lafzı. Bir kavim Kabe'ye doğru savaşır. Allah başını ve sonunu yerin dibine geçirir. Sonra niyetlerine göre dirilirler. Öyle mi? Bir rivayette Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü. Onlarda içinde onlardan olmayan, onların içinde çarşıçı pazarcısı var. Peygamberimiz buna cevap ben diyor. Yani tamam doğrudur. İçlerinde onlardan olmayanlar olabilir. Lakin Allah o topluluğun başını sonunu birden ne yapar? Başını sonunu birden helak eder. Tamam? Allah bir topluluğun genel hükmüne göre içindeki fertleri de dünyada aynı muameleyle ile muamele yapıyor. Ki Allah, bunları birbirinden ayırmaya kadir olmasına rağmen. Allah, onların içinde onlardan olmayan وَفِيهِمْ أَسْوَقُهُمْ وَفِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ sınıfına girenleri, Allah onlardan ayırmaya güç yetirebildiği halde Allah onları ne yapmıyor? Allah onları onlardan ayırmıyor ve o şekilde muamele ediyor. Öyle mi?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 Hepsini oradaklere mürtet muamelesi yapıyor. Orada oturup çıkmayanların hepsine mürtet muamelesi yapıyor. İmam Bukhari rivayet ediyor bunu. İbn Mesud beni Hanife mescidinde bunlar irtidatlarından dönüp Müslüman olduktan sonra Müseylemenin övüldüğüne dair bir söz duyuyor. O ortamı terk etmedikleri için orada bulunanların hepsine ne muamelesi yapıyorlar, mürtet muamelesi yapıyorlar, töbeye davet ediyorlar.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 Burada, insanlara nasıl hükmedilecek? İnsanlar burada kaç kısım? Üç kısım. İnsanlar, darül küfürde, insanlar nedir? İnsanlar darül küfürde üç kısma ayrılırlar. Bir, İslamını ızhar edenler, iki, küfrünü ızhar edenler 3 ne küfür ne de İslam ızhar etmeyenler tamam 1 İslamını ızhar edenler Müslüman her yerde Müslümandır ister darül küfürde olsun ister darül İslam'da olsun öyle mi? Müslümanın canı malı kanı her yerde İslam koruması altındadır ister darül küfürde olsun ister darül İslam'da olsun fark etmez 1 İslamını ızhar edenler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 hilafını ızhar etmedikleri müddetçe şimdi hilafı nasıl izhar edilir onu anlatacağız küfür yurdunda yaşıyoruz diyelim mesela hilafını nasıl izhar edecek bir adam İslam izhar edecek öyle mi? peki İslam ne ile ızhar olur şimdi zaten biz hiç kimsenin Kur'an ve sünnetin nasıl kılmadığı müddetçe hiç kimsenin hakikaten Müslüman olup olmadığını bilmeyiz nice Müslüman Medine'de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 İslam alametlerinden birini ızhar ettiği zaman. Şimdi dedik küfür toplumunda asıl olan küfürdür. Hilafını ızhar ettiği müddetçe. Peki bir insan hilafını neyle ezar eder? İslam alameti nedir? İslam alameti nedir? Kim söyleyecek? Müslümanlara asıl olan ve Müslümanlar yaptığı takdirde kafirlerden ayrılıklı Müslümanlara has olan ve Müslümanlar yaptığı takdirde diğer milletlerden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 değişir. Delilimiz var mı? Var. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Mekke'deki insanlara ne diyordu? Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah din fel Medine'ye gelince ne demeye başladı? Umirtu en uqatila nase hatta yashadu alla illallah, illa Allah ve anna Muhammedan Rasulullah. Öyle mi? Bak değişti. La ilahe illallah'ın yanına yeni bir şey daha eklendi. Ne oldu? Muhammedun Rasulullah.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 İslam'ın ilk 23 yılında hac İslam alameti değilken 23 yılından sonra hac İslam alameti olarak kabul ediliyor. Niye? Çünkü innel müşrikune necsun fele yakrabuna mescid el mescide el harame ba'de Müşrikler necistir. Bu yıldan sonra mescid Haram'a yaklaşmasına. Müşrik bitti mescid haramda. Haram'dan.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 En ala dini mülukihim? İnsanlar Melik İbn Hacer'in sözü bu. Ee, şeyde söylüyor, Fetül Baride söylüyor, İbn Kesir de Firavun'un kısasını anlatırken diyor. Hani Firavun diyor ya ey kavmim gelin ya sahiller bir sahiller gelsin sahillere tabi olalım. Bak diyor hakka tabi olalım demiyor. Onları sahillere yönlendiriyor çünkü en nasılu ala dini melikihim. İnsanlar Meliklerinin dini üzeredirler ee, diyor. Şimdi e, İbn Teymiyen'in bu fetvasını alıp tamam bak doğrudur.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 o beldenin halkına kendi yasaaklarını, atalarının yazmış olduğu kitabı dayatmıyorlardı. Kendileri oraya cuma namazda kıldırıyorlardı, kadı da atıyorlardı. Şeriatla da hükmediyorlardı ama kendi aralarında İslam şeriatıyla hükmetmiyorlardı. Neyle hükmediyorlardı? Yasakla. Böyle bir durum söz konusu. İbn Teymiyye'nin konuşmuş olduğu vaka, böyle bir vaka. Şimdi sen al getir bunu. 100 sene önce